Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buradan diğer TV'den yaşlı, genç, küçük, öğrenci kardeşlerimiz, tüm mümin Müslüman kardeşlerimize selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Göklerin ve yerin fatırı olan Allah'a hamdolsun. Gökleri ve yeri kendi güzelliğinde yaratan, insanı kendi güzelliğinde yaratan Allah'a hamdolsun. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehlibeytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. <gülüyor> Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. nasılsınız? Hamdolsun. Güzeliz inşallah. Efendim öncelikle Giresun'dan bir izleyicimiz şöyle sormuş. Ben bir Mürşid-i Kamil tarafından nefsini tezkiye etmeye çalışan birisiyim. Allah ayette nefsini ilah edinenlerden bahsediyor. Çevremde nefsini ilah edinenler var. Beni de aynı şekilde kendi nefsine kulluk etmeye zorluyorlar. Bunlarla nasıl güç yetireceğiz, nasıl durmalıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve ila cemmi el enbiyeyi vel muselin ve ila cemmi el evliyeyi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Evet Allah nefsini ilah edinenleri gördün mü buyurur. İnsan Allah'a kul olmak üzere, abd olmak üzere yaratılmış. Fıtrat itibariyle onun abd olması gerekir. Ya Allah'a abdolur ya da kendi nefsine. Her neye abdolursa olsun nefsinden dolayı abdolmuştur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerime de. Onlar başka şeylere tapmıyorlar. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar. Nefislerine abdoluyorlar buyurdu. Hayat baştan sona cihattır. Baştan sona mücadeledir. Bu mücadeleyi elbette ki Putarıyla yapıyor. Put olacak, kendisine ilahlık taslayanlarla yapacak. Eğer bu mücadeleyi yapmazsa la ilahe dememiş olur. İlla Allah diyebilmek için önce la ilahe demesi gerekir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hiçbir ilahi kabul etmemesi gerekir. Ne nefsinin ilahlığını, ne şeytanın ilahlığını, ne de başkalarının ilahlığını ya da tavsiye ettikleri. İlahların ilahlığını kabul etmemek gerekir ki la ilahe demiş olsun. Eğer la ilahe derse ondan sonra illallah Allah benim ilahımdır, ilah olan bir tek Allah'tır diyebilir. Eğer bu olmazsa, bu mücadele olmazsa onun imani kazanması mümkün değildir. Rabbini, Rabbinin rızasını, dostluğunu, onun, ona imani kazanması mümkün değildir. Bütün bunlar O'na imanı kazandırır. Yani Allah için mücadele ederken, cihad ederken, savaşırken, çaba gayret sarf ederken Allah'a karşı sadakatini ispatlıyor, imanını ispatlıyor. Rabbine sarılır. Ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah'ın ipine sarılın, bir de Allah'a sarılın diye emreder. Bu imanına sarılmaktır. Allah'ın sevgisine sarılmaktır. Allah'a sarılmaktır. Bunu mutlaka olması gerekir. Kul bu mücadeleyi yaptıkça imanı artar. imanı e, kemale ermeye başlar. İmanının o muhabbetinin şiddeti artmaya başlar. E, artık öyle ki bütün gönlünü kaplar. Dışarıdakiler onu neye davet ederse etsin. O Rabbine aşık olmuştur. Onu başka bir tarafa döndüremez. Kimse onu Allah'tan, Allah'ı zikirden, Allah'ı sevmekten, Allah'a abdolmaktan, Allah'ın rızası peşinde koşmaktan alıkoyamaz. koyamaz. Ama bunu o kazanır. Onun da kazanabilmesi için böyle çeşitli ilahlara tapanlar onu başka tarafa davet edecek. Başka tarafa abdolması için, tapması için onu zorlayacak, o bu sıkıntılarla beraber ben Allah'ın kuluyum, benim Rabbim Allah'tır deyip o çabasını, gayretini sarf ettikçe imanı kemale ermeye başlar, sadakatini ispatlamaya başlar, imani hak eder, imana layık olur. Onun için bunlar hepsi gereklidir. Kardeşimize düşen bunu bir nimet olarak görmesi gerekir böyle halleri yaşayan bütün kardeşlerimiz için bu durum aynıdır, bu böyledir. Yoksa böyle her şey güllük gülistanlık olsun, herkes Rabbim Allah'tır diyebilir. Ama ne buyurdu? <gülüyor> Andolsun ki siz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutacağız. Mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, ticaretinizden eksilmelisiyle, her şeyle Allah imtihana tabi tutar. Yani, Kazanması için ona imkan tanır. Sadakatini ispatlaması için. Kulda her defasında, her seferinde Rabbim Allah'tır deyip tavrını ortaya koyunca, gerekeni yapınca bunun karşılığında Allah ona imani ikram eder, ihlası ikram eder, imani, imanını kemale erdirir. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini hak eder, buna layık olur. Yoksa öyle buyurdu, siz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan sizi öyle kabul edeceğimizi mi zannettiniz? İmanınızı öyle kabul edeceğimizi mi zannettiniz? Hayır, öyle kabul etmiyoruz. Ne yapıyor? İmtihana tabi tutuyor. Bunlar hepsi imtihan, hayat baştan sona imtihandır. Sonra göreceğiz ki bize bu şekilde sorun çıkaranlar, sıkıntı verenler aslında bizim için veli nimet olmuştur, kazanmamıza vesile olmuştur. Aynı şekilde İblis de öyledir, şeytan da öyledir. Aslında kazanmamıza vesile oluyor. Aynı şekilde kaybetmemize de vesile oluyor. Mesele bizim tavrımızı kimden yana koyduğumuzdur. Eğer tavrımızı Rabbimizden yana koyarsak kazandık. O sıkıntı verenler, sorun çıkaranlar bizim için aslında nimete vesile oluyor. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Damla Kaya. Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Bazen peygamberlerin daha çok tarasullah da Efendi hayatından anlattığınızda o zamanda yaşadığımıza rağmen sanki o anda orada orada oradaydıkta her şeyi biz de yaşamış gibi gözümüzün önüne geliyor. Bunun hikmeti nedir? Efendim sizi çok seviyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Bizleri iki cihanda da ayırmasın inşallah. Amin. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bunun tek bir sebebi vardır. O da imandır. İmanımızdır. Allah'a öyle iman etmişiz ki, Resulüne öyle iman etmişiz ki, onunla o yakınlık öyle bir hal almış ki, gönlümüz onunla beraber bir gibi onun üzüldüğünü duyunca, dinleyince onunla beraber üzülürüz. Sevindiğini dinleyince onunla beraber seviniriz. Bu gönül beraberliğinden kaynaklanıyor. Bununla beraber imanımızdan kaynaklanıyor. Resulullah Efendimiz Ali Radıyallahu Aleyhi ve Sahabesine yakınlığımızdan kaynaklanıyor. Sanki onunla berabermişiz gibi. Ne diyoruz? Hamdolsun. Efendim Mehmet Emin Diyarbakır'dan o da bazı eşyaların Domatesin, salatalığın üzerinde Allah ismi var. Bunlar tesadüf değil midir? Haç işareti de çıkıyor. Ona mucize dersek buna da demiş olmaz mıyız? Evet. Mülk Allah'ındır. Her şey ona aittir. Evet, her şeyi bir ayet gibi okumak ama böyle şeyleri aramak doğru değildir. Böyle şeylere bakmak doğru değildir. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder, bununla beraber her biri bir ayettir. Ayrıca onun üzerinde acaba bir şey yazılı midir ya da yazılı değil midir ya da işte göğe baktık sanki yıldızlarda şöyle yazıyordu, sanki burutta böyle yazılıyordu demek doğru değildir. Ee, görmemiz gereken şey Allah'ın ayetleridir, Allah'ın kudretidir. Gökleri direksiz yaratmasıdır. Hiçbir direk olmadan göklerin durmasıdır, varlığın durmasıdır, bütün gezegenlerin havada durmasıdır, yüzmesidir, birbirine çarpmadan Allah'ın kendilerine tayin ettiği yolda seyretmesidir, yürümesidir, dönmesidir. Böyle basit şeylere bakıp, işte burada Allah'ın kudreti görünüyor demek, yani bunca ayeti okuyamayıp sadece böyle bir şeyleri aramak doğru değildir. Kardeşimiz doğru söylüyor. ...böyle şeylere bakmak doğru değildir. Her şey yazabilir. Yani bakanın ismini de yazabilir. Bu durumda ben... E, ...kutlu biri miyim diyecek? Benim ismim yazıyordu gibi. Onun için böyle şeylere bakmak doğru değildir. Efendim Habil Aydeniz Tam Türk. Selamun Aleyküm demiş efendim. selam. Ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Sürekli kalp, kalp çarpıntım oluyor... Panik atak geçiriyorum. Tek başıma kısa bir yolculuğa bile gidemiyorum. Bunun için bana bir dua ya da zikir verebilir misiniz? Bir nesihatta bulunabilir misiniz? Evet. Bu çok önemli bir mesele. Birçok insan aslında böyle bir sıkıntıyı yaşıyor. Ya da hayatının bir döneminde bunu yaşar. Mutlaka Allah'ın bir muradi vardır. Herhalde sadece sorun ya da sıkıntı olsun diye Allah onu yaşatmıyor. Eğer Allah bir şeyleri kuluna yaşatıyorsa Allah'ın bir muradı vardır. O Allah'ın muradını anlamaya çalışmak gerekiyor. O sıkıntıyı yaşarken yani o panik atak sıkıntısını yaşarken e, acaba ölüyor muyum sıkıntısını yaşarken acaba neden Allah bana böyle bir şey yaşatıyor deyip hikmetini anlamaya çalışması gerekir. Belki diyebiliriz ki bunu yaşamayacak hiçbir insan yoktur. Kimisi bunu içinde gizleyip öyle atlatır. Kimisi onu açığa vurur. Kimisi doktora başvurur. ilaç kullanmaya çalışır. Ama bunun böyle olması gerekir. Neden böyle olması gerekir? Kulum her an gelebilirsin. Bunu ona tattırıyor. Tabiri caizse ölümü tattırıyor. Ölüme yakınlığı tattırıyor. Her an Allah'ın huzuruna, Çıkacakmış gibi bir hali ona tattırıyor ki kul Rabbine dönsün. Bu dünyadan gönlü kopsun, ahirete bağlansın. Rabbine dönsün. Hayatını, ahiretini kazarmak için yaşasın. Hesabı Allah'a göre yapsın diyedir. Yoksa sıkıntı olsun diye de iyidir. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Evet ben hazırım ya Rabbi. Beni huzurumda davet edersen ben gelmeye hazırım diyebilmek gerekiyor. Bunu diyemiyorsak o zaman sorun var, o zaman sıkıntı var. Ne yapmak gerekir? Allah'ın yani muradını anlamak gerekiyor. Allah'ın ondan istediği şey nedir? Kulunun tövbe etmesini, ona dönmesini, kendini ebedi hayata hazırlamasını, ahiretini de dünyanın önüne koymasını, murad etmiştir ki, ona bu sıkıntıyı yaşatır. Bu bir bela değildir, bu bir musibet değildir. Bunu sadece böyle bir hastalık olarak görmek doğru değildir. Bu işin içinde bir de maneviyat vardır. Allah'ın bir muradi vardır yani. Genelde Genellikle yaş bile böyle ilerleyince bu hali yaşar. Ama hiç fark etmez, gençken de yaşayabilir. O zaman rahmet daha erken tecelli etmiş demektir. Bu Allah'ın rahmetidir. Ama bunu böyle büyütüp e, Allah'ın oradaki müdahalesini görmeden sadece işi eğer zahire bağlarsak sorun sıkıntı o zaman meydana gelir. Asıl sorun sıkıntı o zamandır. Ne yapar o zaman? E, tedavi olmaya çalışır, e, ilaç kullanmaya başlar. Bu doğru değildir. Yapılması gereken şey önce gönlünü ebedi hayata hazırlamasıdır. Her an Rabbim beni huzura davet edebilir. Ya Rabbi ben huzuruna gelmeye hazırım deyip kendini hazırlaması gerekir. E, hayatını, e, ahireti kazanmak üzere yaşamaya karar vermesi gerekir. Kendisine bir hedef belirlemesi gerekir. Genel olarak söylüyorum bunu. Hedefine Allah'ın rızasını, ebedi hayatını koyması gerekir. Sonra, sonra oraya böyle bir perde çekmesi gerekir. Ben hazırım Ya Rabbi. Eğer beni davet edersen ben gelmeye hazırım. Sonra göreceğiz ki o sorun sıkıntı gider. Gereksiz yere o e, ölüm endişesiyle ya da hasta olma endişesiyle ya da bayılma endişesiyle o çarpıntı e, yavaş yavaş azalır sonra biter. Yani e, beyin orada tedbir alıyor. Sen sorun var diyorsun. Beyin de o sorunu bertaraf etmek için e, tedbir alıyor. O çarpıntı oradan kaynaklanıyor. Böyle bir durumda endişe etmemek lazım. Yani bir sefer doktora gittik, doktor bir şey yok dedi, iki sefer gittik bir şey yok dediyse bir şey yok demektir. Bu durumda beyin bir tedbir alıyor, bize düşen ona sen, ben rahatsızım mesajını vermemektir. Beyni tedbir almaya zorlamamaktır. Böyle bir durumda o çarpıntıyı hissetmemek için bir şeylerle meşgul olması gerekir, yürümesi gerekir, hareket etmesi gerekir, onu görmezden gelmesi gerekir, sonra yavaş yavaş o açılan, beyinde açılan o kapı kapanır, o sorun da bitmiş olur. Hiçbir sorun kalmaz, o panik, atak durumu da geçer. Geçer ama arada bir böyle tekrar böyle yoklamaya başladığında her defasında yapmamız gereken şey, onu görmezden gelmemiz gerekir. Aslında bir süre sonra anlamamız gerekir ki, eğer bir şeyler olsaydı şimdiye kadar çoktan olmuş olması gerekirdi. Demek ki bir şey yokmuş, sorun yokmuş. Bizim kendimizi buna ikna etmemiz lazım. E, bu tabicide e, vermeden vermememiz lazım. E, gönlümüz rahat olursa rahatlıkla atlatırız. E, elbette ki ahirete dönmüş olarak Rabbimize dönmüş olarak tevbe istiğfar etmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır olmuş olarak bunu bertaraf edeceğiz. Bu bizim için hayır olur, rahmet olur, nimet olur. E, musibet gibi görünen şey nimete dönüştü. Ama tersini Yaparsak bir daha dünyaya bağlansak, bir daha ben ölüyorum diye endişe etsek bu sıkıntı biz bütün artar psikolojik bozulmaya sebep olur. Böyle bir şey sebep olmak olmamak için olmaması için ne yapmamız lazım? Bakışımızı değiştiriyoruz, düzeltiyoruz, tövbe ediyoruz, istihbar ediyoruz, hayatımıza yön veriyoruz, ahirete doğru yön veriyoruz sonra o endişeyi de ortadan kaldırıp Rabbimize güveniyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Şeytanın vermesine de Mesade etmiyoruz inşallah. Evet. Efendim Trabzon'dan Nurdoğan Barış selamünaleyküm demiş efendim. Ömrümün en mühim sorusudur şimdi sorduğum ey sorduğum ey dost sormuyorum güler miyim ağlar mıyım cihanda? Said miyim, şaki miyim, levh-i mahfuzda, çirkin miyim, güzel miyim, yarın aynasında, sorum tek oldu gayri, korkum tek, umudum tek, acabı evladın mı bu garip gönül dergahında? Evet. Şiirin size yazmış. Güzel söylemiş, her şeyi açıklamış aslında. Elbette ki gönüller beraber olunca beraberiz. yanlış anlaşılan bir şey vardır. Sâhid olma ya da şahhi olma durumu, sâhid saadete erendir iman ile, saadete erendir Allah ile saadete erendir. Şahhi ise eşkıya kaçan demektir, Allah'tan kaçan. Bu tercihi Allah Kur'una vermiştir. Yoksa Allah bir kısım insanları sahip, bir kısım insanları şahî olarak yaratmamıştır. Bu zulüm olur eğer böyle olursa. İnsanın iradesi işin içine dahil olmazsa Allah o zaman iradeyi gereksiz yere vermiş demek olur ki peygamber de boşuna göndermiş olur, kitap da boşuna göndermiş olur. Şunu şöyle yaparsan kazanırsın, bunu böyle yaparsan kaybedersin demesi de boşuna olur. Onun için eğer böyle anlaşılırsa Yanlış anlaşılmış olur İnsanın saadeti de Şekaveti de kendi elindedir Kendi tercihiyledir. Allah öyle buyurmuştu İman da bellidir, küfür de bellidir Dileyen iman etsin, dileyen Kafir olsun dedi, dileyen Yoksa ben dilerim Sen saizsin, ben dilerim sen şakirsin Demedi Allah'ın ne dediğine dikkat etmek lazım Yoksa böyle Geçmişten kalan bilgilerle Atalarımızın dininde öyle söylemişler. Allah her şeyi yazmış, kalem kırılmış. Cennete gidenler zaten cennetiklerin işini yapıyor, cehenneme gidenler cehennemliklerin işini yapıyor. Allah öyle mi söyledi? Allah öyle söylemedi. Onun için ne diyoruz? İmanımızı Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz etmemiz lazım. Yani Kur'an'a göre iman etmemiz lazım. Zadeti de, şakiliği, şakaveti de böyle anlamak gerekiyor. Allah yaratıyor, dünyaya gönderiyor, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Bir resul biz resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Seni mutlaka resulleriyle muhatap ediyor. Vahiyle muhatap ediyor seni. Sonra sonra tercihinini kendin yapacaksın. İyice anladıktan sonra, eğer inkar edersen kafir oluyorsun. Yoksa durup dururken e, hiçbir şey bilmiyor, haberi yok, haberdar değildir ona kafir denmez, ona bilmiyor denir. Cehalet mazerettir. Allah ona öğretinceye kadar o mazur görülür, mazereti vardır. Ne zaman ki o Allah'ın kitabıyla muhatap oldu, ayetleriyle muhatap oldu, Resulüyle muhatap oldu, iyice anladı, iman etti yani. Sonra o imanın üstünü örttüyse kafir olur. Kafir örten demektir. Hakikati örten demektir. Kendi kendini örten demektir. Kendi fıtratının üstünü örten demektir. Evet, fıtratı ben Allah'ın kuluyum deyip feryat ederken, ben Rabbimi, ben beni yaratan Rabbimi istiyorum deyip feryat ederken, onun o feryadını örtendir. Ee, onun için saadette, şekavette bizim kendi elimizdedir, Kendi tercihimizdedir. On için ısrarla ne diyoruz? İman diyoruz. Aşk diyoruz, muhabbet diyoruz. Allah'a karşı ihlas diyoruz, samimiyet diyoruz. E, amelden önce bu gelir çünkü. Bizim kendi nefsimizi ikna etmemiz lazım. Allah'a, kulluğa ikna etmemiz lazım. Allah'ın azim olduğuna, kendisinin de aciz olduğuna ikna etmemiz lazım. Nefsimizin aslında hiçbir şeye sahibi olmadığını... Her şeyin sahibinin Allah olduğuna ikna etmemiz lazım. Gerektiğinde ona sus dememiz lazım. Rabbine karşı edepsizlik yapma dememiz lazım. Yoksa ilahlık taslar. Şekavetle, saadetle insanın kendi tercihiyledir. Herkes kendi gönlündeki imandan bunu biliyor. İmanından. bilmesi olmaz. Mutlaka biliyor. Nasıl biliyor? Rabbini ne kadar sevdiğine bakması gerekir. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi sahabeye buyuruyordu. Ben size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe, evet ya Resulallah deyince buyurdu ki her biriniz kendi gönlünüze bakın. Sizin gönlünüzde ki Allah'ın yeri neresidir? Neyse siz de Allah katında öylesiniz. Eğer biri kendi gönlüne baktığında Rabbini seviyorsa onun için Rabbi için fedakarlık yapıyorsa, Rabbini dinliyorsa, Rabbinin ayetlerini dinliyorsa, onun ciddiye alıyorsa, Resulünü seviyor, ona tabi olmaya çalışıyor, ona uymaya çalışıyorsa bu durumda o sahid biridir. O anda sahid biridir. Bunu bozmaması gerekir. Bunu yolu yürüyüp bunu artırması gerekir. Ama sadece imani dilinde ise dilinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, iş imana gelince, sevmeye gelince, fedakarlığa gelince, yüzünü döndürüyorsa, kendi kendini kandırıyorsa, böyle yapmasam da olur diyorsa, Allah'ın ayetleri okunduğunda bu bana söylemiyor, beni ilgilendirmiyor, ya da bu zamanda bunu yapmak zordur diyorsa, ya da bir hikaye dinler gibi dinliyorsa, o da şakidir. Yani herkes kendine baktığında aslında sahid mi, Şaki mi olduğunu biliyor. Bununla beraber bir Şaki kendi halini gördü, et Rabbine döndü, iman etti. Şekavetten kurtuldu, sahid oldu. Ama tam tersi de mümkündür. O imanını terk etti, bıraktı, dünyayı tercih etti, nefsini tercih etti, dünyaya saplandı. Allah onlar için böyle buyuruyor. Dünyaya saplandıysa o da Saidi'yi bırakıp şakaveti tercih etti. Son nefese kadar hayat e, devam ettikçe mutlaka cihadın olması gerekir, mücadelenin olması gerekir. E, mücadele imanı korumak içindir, imanı artırmak için, kemale erdirmek içindir. Rabbine yakın olmak içindir, Rabbinin rızasını, dostluğunu kazanmak içindir. Ebedi hayatını kazanmak içindir. Son nefese kadar bu devam eder. Kulun kendini böyle e, ayarlaması gerekir. Son nefese kadar ben kulluğumu yapmaya devam ederim. İmanımı ispatlamaya devam ederim. Rabbim beni hangi imtihanat tabi tutarsa tutsun, mutlaka gerekeni yaparım. Bunun karşılığında canımı vermek olsa bile gerekeni yaparım. Demesi gerekir ki ahireti tercih etmiş olsun, Rabbini tercih etmiş olsun. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. O yiğitler sahabe için söylüyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Neyle? Canlarıyla. Allah yolunda öldüler. Ötekileri de sırasını bekliyor. Bizim sıramızı beklememiz gerekir. Gerektiğinde her şeyimizle kendimizi Allah yolunda kurban edebilmemiz gerekir ki iman olsun, saadet olsun, Yoksa, ya Rabbi seni seviyorum ama senin için bir şey yapamam. Bir fedakarlıkta bulunamam. Bir şeyi veremem diyorsak imanımız yok demektir. Kendi kendimizi kandırıyoruz demektir. Evet. Efendim bir izleyicimiz Efendimiz Ramazan'da verdiğimiz fıtır sadakası Arapça kelime olarak zekatul fıtır diye geçer. Ramazan bayramı ise eydu'l fıtır diye geçer. Bu kelimelerin Allah'ın fatır ismiyle fıtratla nasıl bir bağı vardır? Evet. Bir kelime gir bir anlam ifade ediyorsa mutlaka o anlamı da içine alır. 10 tane anlamı birden içine alabilir. Elbette ki fıtratla bir alakası vardır. Allah'ın fatır ismiyle bir e, alakası vardır sadakati ispatlamak demektir neyin sadakatini ispatlayacak fıtratının bozulmadığının sadakati aynı zamanda fıtratını düzeltme sadakati, çabası, gayreti Allah bir şeyi verin dediyse mutlaka Allah vermeyi dilediği için Allah ile alışveriş yap diyor yani küçücük bir dünyalığı Allah yolunda verdiğinde onu seviyorsun ama Allah'ı ondan daha çok sevdiğin için o sevdiğini Allah yolunda infak ediyorsun, kurban ediyorsun. Sadakatini yani imanını ispatlamış oluyorsun. Allah'ı sevdiğini ispatlamış oluyorsun. Allah'a verdiğin sözde sen benim Rabbimsin ben buna şahit oldum sözünün sadakatidir o. Yaptığımız bütün iyilikler, bütün güzellikler e, böyledir. Ama bir de özel olarak o fıtır sadakası sadece e, zenginlere ait değil, bir de fakirlerin de onu vermesi gerekir. Yani alma korumundaysa bile hem alır hem de verir. Vermeyi tatsın diye, fıtratı, fıtratının gereğini yerine getirsin diye. Çünkü fıtrat e, vermek üzere yaratılmış, infak etmek üzere yaratılmış e, verip Allah ile o alışverişi yapıp kazanmak üzere yaratılmış. Yoksa tersi olduğunda fıtratı bozduk aslında. Fıtratımıza uymadık fıtratı da değiştirdik demektir. Zaten e, baktığımızda fıtratın ne kadar değiştirildiğini görüyoruz, anlıyoruz. E, verenleri değil, e, alanlar değil, verenler kazanıyor vermeyince, vermeyene kadar e, kazanmak mümkün değildir. Ebedi hayat için bu böyledir. Onun için Allah ile ne yapıyoruz? Alışveriş. Daha doğrusu e, önce veriyoruz, sonra alıyoruz. Yani veriş alış yapıyoruz. Dünya hayatı için alışveriş, ahiret için veriş alış yapmamız gerekir. E, ne buyuruyor Kulum Kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. O bir adımı istiyor yalnız. Sen bir adımı atmayana kadar 10 ondan 10'dan gelmez. Sen bir fedakarlık yapacaksın, Allah en az 1'e 10 verir, 1'e 100, 700 hesapsız verir. Evet. Efendim bir de Fıtır Bayramı sormuş izleyicimiz. Evet, Fıtır Bayramı. Ee, Ramazan Bayramı için. Heh. Aynı şeydir. Aynı. Tabii. Efendim bir izleyicimiz, Efendimiz demişti Resulullah Efendimiz ve sahabesinin itikafı nasıldı? Evet, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam her Ramazan'ın son 10 gününde istisnasız itikap yapmıştır. Son 10 günde Ramazan'ın son 10 günü sahabede aynı şekilde ona tabi oldukları için onlar da güçleri yetenler öyle yapıyorlardı. imkanları olanlar öyle yapıyorlardı. Bütün vakti, bütün zamanını Allah'a vakfetmek demektir bu. Ayet-i Kerime'de Allah eğer itikafa girerseniz bu durumda e, diğer zamanlardaki iftar saatinde e, eşinle beraber olabiliyorsun ama itikaflaysan bunu da e, yapamıyorsun, onu da yapma dedi. Vaktin zamanının bütünüyle, e, zikirle, ibadetle, tefekkürle, Allah ile geçirilmesi gerekir. Sahabe son 10 günde yapıyordu, Resul Efendimiz gibi. E, müminler de öyle yapıyor. E, güçleri yetmeyebilir. Bu unutulmuş bir sünnettir. Bunu yeniden diriltmeye çalışmak gerekir. Onun için kardeşlerimize söylüyoruz. Kimin gücüne yetiyorsa, ne kadar yetiyorsa o kadar itikaf yapsın. Bir gün, iki gün, üç gün veya gücümüz yoksa özellikle bayan kardeşlerimiz için evet, yarım gün dedik. Olmadı iki saatini aynı şekilde itikafa ayıralım gaye o sünnet yerine gelmiş olsun. Ya Hatırlığa. yani gücümüz yoktu ama iki saat yine biz de sana tabi olduk diyebilelim. Evet. Efendim izniniz olursa bir kısa bir ara verelim. Tabii. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra bir tez inşallah.